Teknolojinin karanlık yüzü Hazırlayan ve sunanlar Murat Lostar ve Banu Zeytinoğlu Teknolojinin karanlık yüzünden herkese merhaba Merhaba Ne diyorduk? W W W yok yok he he he tepe var ya ona gerek yok teknoloji nokta kaçırmış olduğunuz programlarımızı dinleyerek bize daha yakın olabilirsiniz değil mi böyle <gülüyor> peki şimdi son günlerde ben aslında bu küresel ısınmaya takmıştım biliyorsun ee, daha doğrusu herkes gibi bununla ilgilenmemiz gerekiyor. Son günlerde ben biraz daha bu çocuklarla ilgili falan filan bu konuya değinmişken e, Eraslan program öncesi bir şey hatırlattı bize. Çok ben ilginç. de bunu seninle gerçekten konuşmak isterim. Çok İlk ilginç. İlk defa evet. böyle biri bir tam canlı canlı olacak. E, konu sevgili dinleyiciler küresel ısınmaya karşı işte bir sürü uyarılar yapılıyor. Bunun karşılığında da yeni bir takım özellikle teknoloji ürünleri Yeniden yapılanıyor bu işte daha duyarlı falan filan diye. Burada biraz çelişki var. Çelişkiler evet. de aslında çok hani aslında bir, e, hani bir taraftan bir iyi haber olarak algılayalım önce. İşin kötüsünü kenara koyma, koyalım. Önce iyisinden başlayalım. Eğer firmalar işte e, küresel ısınmayı bir reklam malzemesi olarak kullanmaya başladılarsa bundan bir yarar elde etmeyi düşünüyorlar. ...insanlar buradan bir yarar elde etmeyi düşünüyorlarsa... ...demek ki bu konudaki farkındalık... E, ...bizim tahminimizin ötesinde artmaya başladı. Çünkü bununla ilgili insanlar dikkat edecekler gibi anlıyoruz. Evet ama... E, ...şimdi şöyle bir şey var. Yeni bir şeylerin üretimi... ...yani tamam üretim bir anlamda şart da... ...bir şeylerin üretimi hele ki... E, ...teknolojiyle bağlantılı şeylerin üretim şekli... ...aslında doğaya... ...geri dönüşüm olarak zarar veriyor... ...değil mi? Bir de böyle evet, bir durum var. Evet. Bunu bizim, yani çok eski programlarımızdan... ...birinde de konuşmuştuk. Çok, çok hoşuma giden bir benzetme. Ee, belki bir cep telefonunun... Hı. ...üretimi... ...pardon düzeltiyorum. Bir cep telefonunun... ...harcadığı enerji... ...buzdolabının yanında çok küçük. Ama bir cep telefonu üretmek için harcadığın enerji... ...buzdolabı üretmek için harcadığın enerjiden... ...daha fazla. Ee, burada da biraz böyle bir şey var. Yani evet belki bir takım ürünler... Bundan 3 sene, 5 sene, 10 sene önce çıkmış olanlara, 15 sene önce çıkmış olanlara göre teknoloji, e, çevreye daha saygılı ya da daha enerji tüketiyor, daha az su tüketiyor, daha az deterjan kullanarak yıkıyor. Kabul. Ama bunların yanı sıra e, hani bir taraftan da senin de söylediğin gibi bu, bu şeylerin, aletlerin bu cihazların üretiliyor olması lazım. E, buradaki önemli konulardan bir tanesi sırf çevreye daha ...saygılı, sırf daha az enerji tüketiyor... ...diye bizim evimize...